Merhaba, Paris'te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı yani COP21 öncesinde hükümetlerin ve devletlerin iklim müzakerecilerinin son defa bir araya geldiği bon iklim müzakereleri bitti. Müzakereciler 5 gün boyunca yoğun bir biçimde ülkelerinin pozisyonlarını tartıştı. Toplantı sonunda basına açıklama yapan UNFCCC yönetici direktörü Cristiana Figueres, Bon müzakereleri boyunca 3 önemli gelişmenin olduğunu açıkladı. Hafta başında hepimiz farklı bir konumdaydık, oturumların eş başkanlarının hazırladığı taslak metinle başlamıştık, sadece bu müzakerede değil, herhangi bir uluslararası müzakerelerde görevlilerin hazırladığı metnin müzakereciler tarafından sahiplenilmesi, bu haftanın çok ama çok önemli bir çıktısı olduğunu söyleyen figüres. ikinci olarak ise bu metin hafta başında eksik ve yeteri kadar kapsayıcılığı olmadığı konusunda eleştiriliyordu. Şimdi elimizdeki metin son oturumda tamamlanmış olarak ifade edildi. Üçüncü olarak çok fazla değil ama yine de hatırı sayılır sayıda gruplar metne dengesiz diyordu, şimdi ise dengeli diyorlar. Yani özellikle artık taraflar tarafından sahiplenilen bir metnimiz var ve bu güzel haber diye konuştu. Figueres kötü haberinse metnin artık bon müzakerelerin başındaki gibi kısa ve öz olmadığını artık 25 artı 30 yani 55 sayfalık bir metne ulaştıklarını bazılarına metnin halen özgelse de dışarıdaki insanlar için yeterince açık olmadığını ifade etti. Paris'te yapılacak olan taraflar konferansına ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın İklim özel temsilcisi Lawrence Tubiana ise artık taraflar tarafından kabul edilmiş ve yönetilebilir bir metne ulaşıldığını belirterek, diğer bir yandan da artık her tarafın pozisyonunun ve taleplerinin bilindiğini, anlaşmaya dair tüm opsiyonların net bir biçimde masada olduğunu açıkladı. Müzakerecilerin yeterince inisiyatif alamadığını ve birçok konunun liderler tarafından tekrar karar verilmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen ve bu yaklaşımı eleştiren Lawrence Tubiana, Tam da bu amaçla Paris'e Liderler Zirvesi'nin başında gelecekler ve gerekli olan politik desteği sağlayacaklar, dedi. 900'den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu bir platform olan Kan, yani Uluslararası İklim Eylem Ağı da müzakerelerin sonunda Bond'a basın açıklaması yaptı. Müzakerelerin halen devam ettiğine vurgu yapılan basın toplantısında bir haftalık dikkatli müzakerelerin sonunda bazı noktalarda taraflar uyuşurken diğer konularda ise devlet başkanları ve bakanlar olmadan ulaşılabilecek en mümkün noktaya ulaşıldığını, müzakereler sırasında tarafların taslak anlaşma metnini sahiplendiğini, ülkelerin kendi pozisyonlarını olabildiğince terk ederek tartışmalı noktalarda belli bir mesafe kaydetmeyi başardığını belirtti. Kan adına konuşan Greenpeace temsilcisi Martin Kaiser, herkes elindeki kartları en son oynamak istiyor ama herkesin elinde kara as yok. Bu süreç yüksek riskli bir poker oyunu oynanmayacak kadar çok önemli. Herkes elindeki kartları açmalı ve bir takım olarak hep beraber oynamalı dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi izin ve Denetim Genel Müdürlüğü birinci derecede doğal sit alanı olan Eymir Gölü'ne 150 metre mesafede yapılması planlanan diplomatik Otel'i ilişkin chat sürecini sonlandırarak otelin yapımını askıya aldı. Bir günden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Çevre ve Şircilik Bakanlığı kararında projenin Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alması nedeniyle projeye ilişkin ÇED raporu özel formatı bu aşamada oluşturulamamakta olup projeye ilişkin ÇED süreci sonlandırılmıştır ifadelerine yer verdi. Birinci derecede doğal sit alanı olan yüzlerce kuş, bitki ve hayvan türünü ekosisteminde barındıran Ankara'nın en önemli doğal gölü çeperinde yapılması planlanan otel projesi hakkında TIMOP Çevre Mühendisleri Odası'nın itirazı böylece sonuç vermiş oldu. Proje hakkında plan farklılıklarını ve mevcut çelişkileri belirten TIMOP Çevre Mühendisleri Odası, projenin birinci derecede doğal sit alanına yoğun baskı yapacağı ve yapılaşma getireceğini, bölgenin teknik ve sosyal altyapısının yetersiz olduğunu, proje bölgesiyle ilgili birçok şaibe bulunduğunu ve bölgenin bir üst ölçekli planında ağaçlandırılacak alan olarak görüldüğünü vurguladı bu raporunda. Kocaeli Dilovası'nda kimyasal tank çiftliği alanının ve ağaç kesiminin mahkeme tarafından durdurulmasının ardından bölgedeki yaşam alanı savunucuları sağlıklı bir yaşam için kimyasal tankların bölgeden tamamen taşınmasını talep etti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde son oksijen deposu olarak bilinen Adatepe'ye Solventaş AŞ ve Altın Tel Liman AŞ tarafından yapılmak istenen petrol ve kimyasal depolama tankları mahkeme tarafından durdurulmuş ve Adatepe halkının yeşil alan mücadelesi şimdilik zaferle sonuçlanmıştı. Daha önce de kimyasal tank yapımına karşı eylemleriyle ses getiren Adatepe'li vatandaşlar ise kararı coşkuyla karşılayarak direnişlerinin meyvesini bu kararla aldıklarını dile getirdi. Evrensel nete konuşan Ahmet Cebeci, yağmurda çamurda dahi bölgeyi terk etmemelerinin sonucu böyle bir zafer kazandıklarını dile getirerek mücadelenin bitmediğini söyledi. Cebeci, bu kararı bekliyorduk. Oturma eylemimiz sürerken Kocaeli valiliği tarafından çadırlarımız kaldırıldı. Fakat biz yağmur altında kalarak yine de burayı terk etmedik ve kazandık. Fakat mücadelemizi hukuki yollardan sürdürmeye devam edeceğiz. Mahkemeye kimyasal tankların buradan tamamıyla kaldırılması için evrak desteğinde bulunacağız. Bizim burada sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için bu tankların buradan kaldırılması lazım. Burası 50 bin nüfusluk bir ilçe, 10 hektarlık bir yeşil alana sahip. Bize bu kadarlık bir yeşil alanı çok görmesinler dedi kendisi bu açıklamasında. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.